Ne oldu? Ne oluyor? Kimse de cevap yok. Her yerde soluk yüzler. Yarı yarıya balyalarla dolu ağır bir arabanın atları ürküp parladı. Ve araba sürücüsüz olarak dar sokaklardan birine daldı. Uzakta bir yerde bir çanak çömlek yığını devrilip saçıldı. Çömlek parçalarının yerde yuvarlandıklarını görüyorum. Bu kopuk seslerin... Ağr ağır yürüyen, sık sık dalan insanların ötesinde, bir deprem öncesinde hissedilen derin, gergin ve anlamlı bir sessizlik vardı. Sadece koşan adımların yankısı, bazen kalabalıkta sıkışan bir kadının ya da çocuğun çığlığı, panik, kaçışma ve sessizlik. Sokak kavşaklarında çılgınca bir izdiham. Böyle bir kavşakta sıkışıp kalmıştım. Ne ileri gidebiliyordum, ne de geri. Aslında... Nereye gideceğimi de bilmiyordum hani. O an yanımda birinin kolumu tuttuğunu hissettim. Aa, bu zeytti. Beni kendine doğru çekerek... ...iki dükkan arasında... ...fıçılardan oluşan bir barikatın arkasına götürdü. Sakın kıpırdama... ...diye fısıldadı. Burnumuzun dibinde bir şey vızıldayarak geçti. Bir kurşun mu? İmkansız. Uzakta, çarşının içerlerinde boğuk bir bağrışma koptu. Ve o an... Tekrar bir vunlama. Bu sefer artık yanılmam için hiçbir sebep yok. Bir kurşundu bu. Uzakta boğuk bir takırtı sesi. Sanki biri kuru bezelyeleri sert bir zemine saçıyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor bu ses. O daha gür, düzenli ve devamlı bir takırtı halini alıyor. Ve o zaman anlıyorum artık. Bir makinalı tüfek bu. Daha önce birçok defa olduğu gibi Bağdat bir kere daha ayaklanmıştı. Önceki gün, 1924 yılı Mayıs ayının 29. günü, Irak parlamentosu halk çoğunluğunun iradesini hiçe sayarak, Büyük Britanya ile bir dostluk anlaşması imzalamıştı. Ve şimdi de halk, Avrupalı böyle büyük bir gücün dostluğuna karşı umutsuzluk içinde kendini savunmaya çalışıyordu. Sonradan öğrendiğime göre, gösteriyi önlemek için çarşının bütün kapıları İngiliz askerleri tarafından kapatılmış, Ve halkın üzerine rastgele açılan ateş sonucu, birçok insan can vermişti o gün. Demek ki, Zeyd olmasaydı belki, ben de makinalı tüfeklerden çıkan kurşunların hedefi olacaktım. Bu karşılaşma dostluğumuzun gerçek başlangıcı oldu. Zeyd'in hayata dönük suskun, alçak gönüllü tavırları fazlasıyla etkilemişti beni. Zeyd'e gelince, onun da benim kişiliğimde, Araplara ve onların yaşama tarzlarına karşı... En ufak bir ön yargı taşımayan genç Avrupalıdan hoşlandığı açıktı. Bana kısaca hayatını anlattı. Kendisi de babası gibi hayil emirlerinin yani Şammarlı Evni Reşid ailesinin hizmetinde yetişmişti. 1921 yılında hayil İbni Suud tarafından ele geçirilip de son Reşidi emir İbni Suud'un tutsa olunca Şammar kabilesinden birçokları gibi Zeyd de memleketini terk ederek Bu yeni yöneticiye başa yemektense bilinmeyen bir geleceğe doğru atılmayı yeğlemişti. Irak'ta kaldığı birkaç hafta boyunca onunla sık sık görüştük ve bunu izleyen yıllar temasımızı sürdürdük. Arada bir ona mektup yazıyor ve senede bir iki kez İran ya da Afganistan pazarlarından aldığım küçük hediyeler gönderiyordum ona. Ve her seferinde ondan Fırat kıyılarında birlikte yaptığımız yolculuğu, Babil harabelerinde gördüğümüz kanatlı arslanları yad eden, Acemice, okunaksız bir yazıyla yazılmış cevabi mektuplar alıyordum. Sonunda 1927 yılında Arabistan'a gittiğim zaman onu yanıma çağırdım. O gün bugün bir hizmetçiden çok arkadaşım, yoldaşım oldu benim. 1920'li yılların başlarında İran'da otomobil oldukça az rastlanır bir vasıtaydı. Yalnız önemli merkezler arasında kiralık olarak işletilen otomobiller vardı. Sayılı ana yolların dışında ancak atlı arabalarla yolculuk yapılabiliyordu. Kaldı ki bu arabalar dahi istenen her yere gidemiyordu. Çünkü o sıralar İran'ın birçok bölgesinde yol denen bir şey yoktu. Benim gibi ülke halkını kendi koşulları içinde tanımak isteyen biri için at sırtında yolculuk yapmaktan daha iyisi bulunamazdı zaten. İşte ben de böyle düşünerek Bağdat'ta kaldığım son hafta içinde İbrahim'le beraber her sabah şehrin dışındaki at pazarına gittim. Birkaç gün süren araştırma ve görüşmelerden sonra kendim için bir at, İbrahim için de bir katır satın aldım. Kestane renginde Güney İran menşeli, şahane bir küheylandı benim bineğim. İbrahim'in katırıysa canlı gri kadifemsi derisi altında, çelik telleri andıran kaslarıyla dayanıklı bir katırdı. Türkiye'de yetiştirildiği belliydi. Sırtında, binicisinden başka içinde bütün şahsi eşyalarımın bulunduğu büyük eğer heybelerini de kolayca taşıyabiliyordu. Benim atıma binip, arkasından da katırı çekerek, bir sabah Irak'ın İran sınırındaki son şehri ve Bağdat Demiryolu'nun kollarından birinin üzerindeki son istasyonu olan Hanikin'e doğru yola çıktı İbrahim. Onunla orada buluşmak için ben de iki gün sonra trenle yola çıktım. Arap dünyasını arkamızda bırakarak Hanikin'den ayrıldık. Önümüzde uzaktaki yüksek dağlara, yeni, gizem dolu bir dünyanın İran platosunun yüksek dağlarına karşı nöbet tutar gibi dikilen sarı tepeler vardı. Sınır karakolu, beyaz-kırmızı, soluk ve buruşuk bir bayrak bulunan küçük bir yapıdan ibaretti. Eski püskü üniformaları içinde ayaklarına beyaz sandallar geçirmiş, siyah saçlı, beyaz ziyenli birkaç gümrük memuru, Bizim fakir bagajımızı dostça bir alaycılıkla incelediler. Sonra içlerinden biri bana hitap ederek "Her şey yolunda cenabı alileri." dedi. "Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizimle bir bardak çay içme lütfunda bulunur musunuz?" Bu eski teşrifat sözcükleri karşısında garip bir hoşnutluk hissettim. İçinde birçok Arapça sözcük taşımasına rağmen Farsça'nın apayrı bir dil olduğunu fark ettim. Müzikli, zarif İnce bir tatlılık, bir hoşluk vardı bu dilde. Arap dilinin keskin seslilere dayanan sert tonlamalarından sonra, bu dilin yumuşak, açık tonlaması garip bir batılı hava taşıyordu. Yolcu olan sadece biz değildik orada. Her biri dört atla çekilen ağır çadırlı arabalar dizilmişti karakolun önüne. Ayrıca yakında konaklayan bir de katır kervanı vardı. Açık kamp ateşlerinin başında insanlar kendilerine yemek pişiriyorlardı. Öğleden sonrasının erken saatleri olmasına rağmen kimse yola koyulmayı düşünmüyor gibiydi. Ve niçin bilmiyorum, biz de aynı şeyi yapmaya karar verdik. Battaniyelerimize sarınıp, geceyi açıkta, toprağın üzerinde uyuyarak geçirdik. Tan yeri ağrırken, atlı arabalar ve kervanlar çıplak dağlara doğru yola koyuldu. Ve biz de onlarla birlikte yola çıktık. Yol, yavaş yavaş yukarı doğru tırmanmaya başlayınca ağır yürüyen arabaları geçerek, Kürtlerin Bu uzun boylu sarışın çobanların dağlık ülkesine gittikçe daha içerilere, daha içerilere doğru yola devam ettik. Onlardan birini ilk defa bu dönemeci geçince ağaç dallarından yapılmış diyen kulübesinden çıkıp hiçbir şeyi söylemeden tahta bir kase içinde bize ayran sunduğu zaman gördüm. 17 yaşlarında biri olandı. Yalın yaktı. Kirli, lime lime giysiler vardı üzerinde. Dağınık saçlarının üzerine eskiyip gitmiş bir fötür şapka geçirmişti. Duru, hafifçe tuzlu ve serin ayranı içerken, mavi gözleriyle beni süzdüğünü gördüm. Bu gözlerde ürkek bir parıltı, nemli, hoş bir dumanlılık, saf, bozulmamış bir mahmurluk vardı. Öğleden sonra iki yamaç arasına kurulmuş çadırlardan oluşan bir Kürt göçebe köyüne vardık çadırlar suriye ve irak'ta rastlanan yarı göçebe bedevilerin çadırlarına benziyordu kaba keçi kılından örülen kumaş direklerin üzerine çekilmiş ve çadırların çevresi hasırlarla örtülmüştü yakınlarda bir dere vardı ve derenin kıyısı beyaz kavak ağaçlarıyla gölgeleniyordu derenin yukarısında bir kaya üzerinde hararetle gagalarını şakırdatarak tüylerini didikleyen bir leylek ailesi vardı Üzerinde çivit mavisi ceket bulunan bir adam, uzun, hafif adımlarla çadırlara doğru yürüyordu. Adamın ağır fakat serbest hareketlerinde eski göçebe kanının özgür havası okunuyordu. Kadife çiçeği kırmızısı, yeri süpüren giysisi içinde, omzunda uzun bir toprak testi taşıyan bir kadın dereye doğru yürüyordu. Yumuşak elbisenin içinde vücudunun hatları açıkça belli oluyordu. Bu hatlar ince, zarif ve bir kemanın telleri gibi gergindi. Suyun kenarında diz çöktü ve testiye su doldurmak için eğildi. O an türbansı başörtüsü çözüldü ve bir an kızıl bir kan akışı gibi suyun parıldayan yüzeyine dokundu. Ama bu sadece kısa bir an kadar sürdü. Suya eğilirken yaptığı genel hareketin bir parçası halinde rahat, çevik bir hareketle davranıp yeniden Başına sardı örtüyü. Kıyıda yaşlı bir adam ve dört kadının yanında oturuyordum. Kadınların dördü de neşe dolu, özgür bir hayata doğmuş olmanın doğallığını taşıyorlardı. Güzel olduğunun farkındaydı ama yine de iffetliydi. Gurur apaçık ortadaydı ama yine de hicap ve alçak gönüllülükten kolayca ayırt edilmiyordu. İçlerinden en güzeli, tutu diye cıvıltılı bir isim taşıyordu. Alnı ince kaşlarına kadar kızıl kırmızı bir eşarpla örtülüydü. Kirpikleri rastlıkla boyanmıştı. Eşarbın altından küçük gümüş tellerle örülmüş, kumral saç lüleleri sarkıyordu. Ve başının her hareketiyle bu lüleler, narin ve yuvarlak yanakları üzerinde sallanıp duruyordu.